Very good, very good. Açık mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Sonsuz. Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenkler ile bugün Yelta Köm'le beraberim. Merhaba Yelta. <gülüyor> Merhaba Cenkler. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim, sen nasılsın? Yelta biraz koşturarak geldiği için. <gülüyor> ben biraz böyle vapur, motor, taksiye <gülüyor> <Aynen öyle>. şey <gülüyor> ulaştım. Bu, bugün e, Açık Radyo'nun yeni yerindeyiz. E, artık tophanede. E, i̇lk defa da buradan bir canlı yayın yapmanın e, şerefine nail oluyoruz. Önce de... Önce şimdi şey de diyelim yani Açık diyor, hayırlı olsun. E, aynen öyle. Yani Tophane stüdyolarından. Evet canlı yayın <gülüyor> sizlerle yayınlar. beraberiz. Bugün canlı yayın e, yapıyoruz. E, bir hashtagimiz de var Twitter e, hesabında. E, Acık mimarlık. Evet hashtag'iyle bize ulaşabilirsiniz. E, bugün e, ben biraz böyle bir güncelleme yapmak istedim. Güncellemede ne derseniz... Biraz ortalıkta olup bir taneler üstüne konuşalım istedim aslında. Hepinizin de belki bildiği bazı şeyler olacak. Ama tabii hani mimarlık ortamını değil de mimarlığın dışında açık radyoyu başka dinleyenlerin de e, bazı konuları kulak kapakması <gülüyor> için diyelim birkaç şeyin üstünden geçeceğiz. Aslında bir yandan da çok maddemiz var. Böyle biraz yani hızlı evet. bir programda olacak. Aynen. Mesela ilk olimpiyat meselesinden başlayalım. Gördün mü projeleri? Projeleri gördüm. Yani... Hı -hı. Ama galiba en çok e, herkese etkileyen proje bu Haydarpaşa'nın yanına evet. yapılan stat stat meselesi. Hı hı. Ve de önündeki e, dalga kıranların e, bir şekilde organize edilmesiyle kürek yarışlarının yapılacağı yerleri dönüştürmüş falan. Ve kentin içerisinde yayılmış durumda. Dört ya da beş bölge yanılmıyorsam e, belirlenmiş durumda farklı e, İstanbul içerisindeki farklı alanlarda. Yani bu tarihi Yarımada'dan e, Stadının çevresine ondan sonra Haydarpaşa'nın çevresinden Belgrad, Belgrad Ormanları'na kadar e, çeşitli alanları kapsıyor. Bizden bir önceki programda da aslında Belgrad Ormanları ile ilgili biraz konuşuldu. Hı radyo dinleyicileri sürekli dinleyicileri <gülüyor> <gülüyor> hatırlayacaklardır az önce ama tabi bütün bu tartışmalar yine şu klasik şeylere devrildi değil mi yani imar planında yok altyapı yükleri e, işte nasıl bunu kaldıracak hatta yani bir tane japon gazeteci iki gün önce bu soruyu sormuş hı. dün sormuş yani hı hı. türk heyetine altyapıyı nasıl çözeceksiniz hı hı. onlar ee, bir şey dememişlerdir herhalde yok Tabii ki bir şey dememişler <gülüyor> tabi bir de, de... Bir de onun dışında onları okuyayım da bu klasik ha, tamam. şeyler işte koruma kurulunun kararı var. İşte silüet meselesi, ulaşım ama bir yandan da diyor işte raylar gidecek, AVM, otel, rezidanslar gelecek. İşte İstanbul'un e, yani kıyı kent alanını dönüştürecek olan bir vizyon projesi bu aslında falan diye de bir yandan savunuluyor. Diğer taraftan da diğer yönleriyle e, şey kelime, ya kelime ve kavramlara Hı. hapsedilmiş bir tartışma yine başladı yani. Abi ya ben şey düşünüyordum bu olimpiyat meselesinden haberdardık ama projeleri bilmiyorduk ya. Evet haftalarda bir yeni şehirde bir video çıktı, evet. beni yayınladı. Dedim ki herhalde bu yeni şehirde olimpiyatı birleştirecekler, böyle bir kalkınma modeli gelişecek. O zaman belki çalışabilir. Düşünüyordum çünkü baktığın zaman olimpiyatların son kaç 4-5 olimpiyadır karı geçen hiçbir şehir yok. Tabii, tabii. Yani ben işte Atina'daki olimpiyat alanını gezdim. bomboş. Hı hı. Pekin'deki Bomboş. Bomboş. Ben Projeleri belki biraz da böyle tartışmak gerekiyor. Yani direkt süliyete, imara şey değil de... Evet. ...bunun kente ne katacağını veya ne götüreceğini. Çünkü olimpiyat böyle biraz havalı bir şey... ...ve hepimiz olimpiyat olsun tabii. istiyoruz. Bu böyle biraz milli bir mesele yani. En büyüğü, en büyüğü olursa isteriz biz. Yani en büyüğü, bir şeyin en büyüğü varsa onu istiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak, politik olarak da çok desteklenir bunlar. O meraklar da ilginç tabii tartışılmak üzere. Ama yani dediğin çok doğru... Bir yandan da mesele işte böyle e, tanıtım broşürlerinde e, tartışmaya açılınca e, arkadaki bütün diğer emek alanına dair detayları biz konuşamıyoruz. Mesela yani bu projeyi hazırlayan bir mimarlık ekibi var ya da bir planlama ekibi var. Bunlar işte... Herhalde ki uzun süreli bir çalışmanın sonunda bunu hazırladılar. İşte bütün o önerileri hangi e, bilimsel, teknik ya da tasarımsal verilere göre e, aldılar o kararları. Onları merak ediyorum ben mesela. Yani, Bunun bir mimari raporunu okumak istiyorum. Yani hani e, medya üstünden birden dan diye bu e, broşürlerden eleştirilmeye ya da değerlendirilmeye başladığı zaman... Biz bunu mimarlık içinden tarşırabilecek zemini kuramıyoruz kendimize. Aynen öyle yani yine tekrar yani böyle taksim meselesine geri dönmek gibi olacak ama. <gülüyor> Oradan yani, da ona bağlayalım çok güzel oldu. Gördüğümüz <gülüyor> üç tane resim var dört tane evet. resim var yine onun üzerinden biz evet. böyle fal açmaya başlıyoruz. Aynen öyle. Ve onun üzerine büyük büyük laflar ediyoruz aslında en tehlikeli kısmı da o dediğin gibi yani karşılığı olmayan bir şeyin üzerine biz karşı görüşünü inşa ediyoruz ama zaten karşımızda inşa edilmiş bir durum yok. Bir dört durumu, tane resim var. Evet, bildiğimiz bir durum da yok. E oradan Taksim'e bağlayalım istersen. E, geçen akşam e, bir e, seminer, konferans, bir tartışma panel. vardı. Panel. <gülüyor> evet, <gülüyor> karışık <gülüyor> vardı. E, Eyüp Belediyesi'nin yeni e, Nişan ve Kültür, Kültür, Kültür Salonu'nda Kültür Salonu oldu. E, Emre Arolat tarafından tasarlanmış olan bir yapı. Daha tam da e, bitmiş durumda değil. Orada gerçekleşti panel. Kimler vardı? Sen vardın. Ben vardım. <gülüyor> Taksim platformundan Betül Tambay vardı. Hı hı. Cengiz Çandar, Korhan hı hı. Gümüş, Aykut Köksal vardı. vardı. Emre Arbat moderatör, da moderatör. Moderatör tartışmayı. İşte yani bu e, koruma kurulunun e, kor, üst kurul tarafından kararının işte yok sayılması ve işte projenin hı hı. devam ediyor olması meselesi bir şekilde dillendirildi tabii. Ama katılımcıların hepsi de kendi açılarından e, süreci. Bundan, sonrası, bundan sonra olması gerekenleri ya da mesela daha derinlikli bir tarihsel perspektif ortaya koydular aslında. Hani o anlamda bence böyle bir özet için iyiydi. Evet hani... yani zaten hani panelin genel kurgusu da Hı -hı. bir bilgi verme evet. şey gibi olduğu için dedin yani böyle yeni, olaya yeni evet. gelen biri için işte evet. Taksim'e yeni başlayanlar için Hı -hı. iyi bir Ama orada şey... en çarpıcı şeylerden bir tanesi sözünü unutma <gülüyor> tamam. Betül Tambay şey diye sormuştu. Yani mimarların tabloları yok mudur? ...hayır diyecekleri bir şey yok mu diye bu işte proje yapımı ve proje yapmak motivasyonu üstünden öyle bir soru sormuştu. Orada bir cevap gelmedi ona ama hani ben bunu oraya katılamamış <gülüyor> olanlar ya da e, Kalebudur aslında bunu bir yandan da canlı olarak internetten İnternet, de mi? yayınladı. <gülüyor> hani orada izleyememiş olanlar için söyleyelim. Yani ben tam şey diyecektim buna geleceğim <gülüyor> de. Ben Eyüp'teki bu yani Eyüp'teki nikah salonunda olmasını aslında panelin bir anlamda değerli buldum çünkü... <gülüyor> İşte bundan önceki biz taksim e hep işte üniversitede tartıştık, evet. bir sanat merkeziyle tartıştık. Bu en azından daha komusal hı hı. bir alanda olduğunu düşünüyorum. O yüzden belki bu Taksim tartışmaları gerçekten her belediyenin nikah salonunda bir Taksim <gülüyor> tartışması olsa... Bak güzel bir şey bu. <gülüyor> bu çok iyiydi. Konuyu daha fazla açabiliriz. Evet ve yani evet. işleyen nikah salonları olsa da bari milleten en azından ayağa <gülüyor> alışkın olduğu için gelebiliyor olsun. Yani bugün nikahtan önce iki saat Taksim evet. konuşuyoruz diye. <gülüyor> çok güzel. Takıt Takı olabilir, olabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> makete böyle görmek evet, şey çok. <gülüyor> Vallahi olabilir yani ama esas oralarda da biraz e, konunun açılması lazım. Yani şöyle de diyebiliriz. Yani yeni bir bina tabii ki duyuru imkanları, olanakları belli ölçüde yapılmış olan bir şey. Öyle olunca yine hani belli bir kitle doğal olarak hani izledi onu. Hani ama yine de e, o yapıyı görmek için bile iyiydi. Tabii orada ben işte Evet, şey. de Orada bir şeyler de yine karşılaştık tabii. Şimdi bu yapı gidenler ya da internetten araştırıp görecek olanlar anlayacaklardır ki üstte bir yol var aşağıda da sahil kotu var bunu birbirine bağlayan böyle rampa bir, bir rampanın nasıl diyelim fikri üstünden kurulmuş bir yapı bu aslında ya yani mesele de o yol kenarından siz o binanın üstünden yürüyor yürüyor aşağıya ineceksiniz aslında sahil kotuna ama işte işletmeyle yani mimarlık sadece tasarlamakla inşa etmekle bitmiyor onları siz yaptıktan sonra işletme modelleriyle de alakalı pek çok şey yaşam çünkü ...yönetilince kuruluyor... E orada şimdi demir kapılar var. <gülüyor> Tam onu diyecektim ben de işte. Demir kapılar var. E şimdi o rampa şu anda öyle sadece aşağıdan yukarıya doğru çıkılan Hı -hı. dev Şöyle bir yüzey. bakıp geriye Evet inilen. geriye inilen dev bir yüzey olmuş durumda. E şimdi onunla da ilgili şeyler var tabii ki yani. Hani konuşulabilecek olan şeyler. Ama işte bu yani yapıların işletilmesi ya da kamusalının kullanımsal anlamda işletilmesi meselesi önemli. O konferansta e, Korhan Gümüş'ün yaptığı sonuçta onlar kent içerisinde yürünerek birbirine bağlanan Ya da ulaşılabilen e, kamusal kültür donatılarını ve e, park ve benzeri kamusal alanların nasıl yeniden kullanılabileceğini kesiştiği noktalarda nasıl yeniden işlevlendirilerek bunların e, atıl olan yerler değil de daha kullanılabilir yerler olabileceğinden bahsetti ve bu da bir şey inşa ederek değil. Tamamıyla Sadece... o alanı yöneterek o kurumları ya da o yapıları yöneterek oluyor. Onunla da garip bir şekilde <gülüyor> bağlantılı yani. <gülüyor> Buradan tekrar mimarların tabuları yok mudur? Hı. Şeyine gelirsek. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu aslında çok böyle nasıl diyeyim çift pasaportlu bir durum. Hı -hı. Yani Doğru. mimarların bazen tabusu oluyor bazen olmuyor. Ya da kendimize göre yeni bir şey inşa ediyoruz. Meşru, meşru inşa ettik, inşa ettikten sonra... Tamam diyoruz bu çünkü hı hı. bir kendini inandırıyorsun evet. ben iyi bir şey yapıyorum Tabii. <gülüyor> ondan sonra zaten herkesi inandırmak daha kolay oluyor. Buradan işte Kadıköy'deki yeni meseleye geçmek. Olur. Bir de müzik arası mı versek? Tam mimarlardan bahsetmişken. <gülüyor> tam <da> sıkıcı <gülüyor> olmaya başladıysa bir müzik. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> sıkıcı olmaya başlamadı da ben Zuhal Olcay'dan iyisini dinlemek istiyorum. Şimdi tam şu sırada hani biz hiç mükemmel değiliz. Belki de sıradan birileriyiz sevgili mimarlar diyerek tüm mimarlara armağan ediyorum. Ondan sonra beraber olacağız tekrar. I ara fazla iyi ses fazla ben hiç mükemmelliyim belki de sıradan adam bilirim Evet tekrar beraberiz açık mimarlık programındasınız sevgili açık radyo dinleyicileri ben Hasan Cengizli Yeltenkön benle beraber merhabalar tekrardan <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi şeyden bahsediyorduk böyle mimarlar e, mimarların tabuları yok mu diye böyle bir soru sormuştu Betül Tümbay. <gülüyor> Oradan devam edelim. Onun sen üzerinden sen. konuşuyorduk. <gülüyor> Tam da aslında böyle yani tabusu olmayan ya da tabulara karşı koymayan mimarların hepsini hayali olan evet. bir şey vardı. Bu bizim, bizim de hayallerimizden de biriydi. Evet. İşte bir tane mekanımız olsun. Bir yandan kamuyla beraber çalışalım. Bir yandan evet. sivil toplum ürkütleriyle, bir yandan özel sektörle. Bir ve yandan mahallelilerle, mahalleliler, sokaktaki mahallel insanlar ihtiyacı olan kişilerle. Etkinlikler yapalım. Tabii. İşte atölyeler düzenleyelim. Yapıldı. <gülüyor> Yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> tak duyurulur evet. Tak diye yaptılar Kadıköy'de. Aynen öyle. Mutlasevilerimizi <gülüyor> gönderiyoruz. Tasarım. Aa, tasarım atölyesi Kadıköy. Evet. Kadıköy'de Yel Değirmeni'nde Çekül Kentsel Strateji ve Kadıköy Belediyesi'nin ortaklığında Hı -hı. oluşmuş bir yapı. Eski Özen Sineması'nı Hı -hı. dönüştürdüler. Yani özel sektör, bir vakıf ve yerel yönetimin ortaklığı. İnternetten araştırıp tabii bakabilirler. Yani Kadıköy'e dair çeşitli projeleri var. Kadıköy'ün kentsel mekanının geliştirilmesi için sadece fiziksel değil aynı zamanda kullanımsal, eylemsel, etkinlik anlamında da şeylerin yapılabileceği projesi olan gidebilir. Aynen öyle. Biz de geçen hafta gittik. Evet. Yerleri de gayet evet. güzel. Herkes de kıpları açık. 24 saatte açık bir mekan. Yani projesiyle açık. çalışmak isteyenler için e, bence inanılmaz bir fırsat. Hazırda fırsat, böyle bir fırsat varken hem bu imkanları hem de bu örgütlenme biçimlerini e, zorlayıp yönlendirmek e, mümkünse daha iyiye doğru götürmek için bence... Dahil olmak ve katılmak gerekiyor. Zamanımız çok az tabii. Hı hı. Şimdi Twitter'dan bir kısım yorumlar da geliyor. Ama biz konuların üstüne hızla geçelim. Sonra bloktan öteki tweet yorumlarını paylaşırız zaten. Van'a çılgın proje varmış. Onu, e, onu, onu gördüm. Evet yani Van Gönle Yat Limanı, Van Eye <gülüyor> yapılacak. Londra'daki gibi, London Eye gibi bir deprem anıtı. ...yapılacağından bahsediliyor. Yani pek çok yerde okumuşsunuzdur bunu. Çeşitli portallarda zaten standart bir metin bu. Hiç değiştirmeden. Hiç yani ben bayağı bir baktım. <gülüyor> evet yani. Bayağı bir araştırdım. Her yerde aynı. Valla Van zaten çok güzel bir yer aslında bakarsanız. Yani Van Gölü çok etkileyici bir yer. Ben baharda gitmiştim. Yani böyle bir projeyi zaten hak eden bir yer. Bir tek Van değil. Bütün, yani bütün... bölgelerdeki her yer zaten böyle projeleri şey yapıyor. Amaç da... O anlatıldığı üzerine Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa gibi Doğu Güneydoğu illerini... ...dünya şehirleriyle yarıştırmak için kentsel tasarım projeleri hazırlanacak. Tabii fiziksel mekanlardan önce... Ee, sadece doğuda değil aynı zamanda da batıda da özgürlüğe <gülüyor> dair olan durumların e, yurt dışındaki çeşitli şehirlerle yarışabilir hale getirmek de önemli diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Yani ben de biraz bu, bu meseleyi işte yani diğer politik e, konjektürle beraber bağlayıp açıkladılar. Aslında tam zamanlaması evet. öyleydi. Tabii, tabii tabii tabii. Yani böyle bir çılgın proje ve yenileme üzerinden insanlara özgürlük gidileceği evet. düşünüyorum. Bu tamamen ekonomiyle bağlı düşündüğü zaman. Yani insanlar para kazanınca... ...özgürleşeceklerine dair olan inanç evet. var. Ya da bu... Ve büyük olasılıkla işte batı diyorsun ya işte... Hmm. Yani ...buralar para kazandığı için özgür olduğumuz <gülüyor> balonun içerisinde yaşıyoruz. <gülüyor> <Aynen> öyle. <gülüyor> öyle. düşünüyoruz. <gülüyor> Neyse belki uyanacak bunları. Bir de hani genel olarak öyle bir motivasyonda var ya... ...yani biz bu binayı yapalım da işte... ...bu olur ya falan. Ama yani o bina yapılın ...ya da o yapı ya da o inşaat yapılınca... kadar yapılacak olan çok şey var. Küçük küçük böyle şeyler de var. Yani bireysel... Nasıl diyelim? Örgütlenmeler de var. Mesela Bursa'da öğrencilerin evet. e, yaptığı NO12 diye küçücük bir şey var. Böyle bir gece kondu gibi bir şeyin dönüştürülüp bir etkinlik mekanını haline gelmesi. Orada kendileri eğitimler veriyorlar, atölyeler yapıyorlar. Open Projects diye bir şey var. Şimdi hala hazırlıkları sürüyor. Hazırlıkları sürüyor onlar yazın işte yazın bir yerde bir atölye evet. çalışması gerçekten. koca bir öğrenci kolektifi hani bir yandan da bunlar da devam ediyor başka şeyler de oluyor mesela Kuşadası ile ilgili de bir şey var ee, Ahmet Vefik Alpin adıyla beraber e, doğrudan şey yapıyor çünkü International Academy of Architecture diye bir e, bir şey varmış bir örgüt. Yani ben de bilmiyordum Hı -hı. Ee, onlar işte kar gütmeyen bir örgüt olduklarını yazıyor. Yani kendilerini finanse eden ve organize eden Birleşmiş Milletlerle projeler geliştiren bir ekip bunlar. Bulgaristan merkezli merkez Sofya'da. Ahmet Vefikalp'te Paris, Moskova, Rotterdam, Tokyo... ...Amerika ve Roma'nın dışın Roma ve Zürich dışında İstanbul'daki şeyin başkanı. Her bir bu saydığım yerin kendi başkanı var. İstanbul'da bölge merkezi diye de bir şey varmış. Evet Evet. ona şey bakabilirsiniz. Var. Değişik bir e, oluşum. E, 2011 yılında Kuşadası'nda e, başka bir e, şey yapmışlar aslında. Kuşadası'nın geleceği konusunda bir e, sempozyum gibi bir şey yapmışlar birkaç gün. Az kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Şimdi 31 Mart'ta jürisi olacak... 7 ülkeden 30 mimarın ilçe için beyin fırtınası estireceği diye haberleştirilen bir çalışma yapacaklarmış. Oralarda olanlar eğer gidip bunu izlerlerse ve biz de, de bilgileri paylaşırlarsa, paylaşırlarsa seviniriz. Ama anladığım kadarıyla yani bu, bu kadar haber olduysa muhtemelen yine duyurulacaktır. Yani hani her girişime iyi bakmak lazım ee, ama incelemek de lazım. Çünkü Ahmet Vefik Alp'i e, yakın zamanda e, Taksim'e ya, önerdiği cami projeleriyle falan ya da benzer farklı Hı -hı. projeleriyle biliyoruz. Aynı zamanda Kuşadalı'ymış. Hani e, orada da bir inisiyatif alması bence memleketine dair aldığı bir <gülüyor> tavır olarak bence gayet kıymetli. E, incelemek gerekiyor. Değişik bir yapılanma bu örgüt. Ee, bakmak ve lazım. Aslında işte ya tam dediğin gibi bizim böyle bu tip yapılanmalarla daha çok ilgilenmemiz Tabii. gerekiyor ki bunları böyle deşip ne olduğunu bizim de anlamamız ve herkesin Tabii. de bunun farkına varması gerekiyor. Çünkü işte bu örgütün nasıl oluştuğu, hı hı. kimler tarafından oluyor. Tabii. Çünkü bakınca işte bir kısım bağlantı oralı evet. mimarların kurduğu bir örgüt. Bir bu de... Tam tersi de olabilir şu an yani hiç bilmediğimiz için. Tabi tabii. Bir de bir yandan yani bu tip yapılaş, yani örgütlenmelerin sadece çekim merkezi, yani İstanbul gibi çekim merkezi değil. Bunun dışında çok farklı yerler içinde fikir üretiyor olması da kıymetli. Yani bu açıdan da yani Van'ı konuşmamız, Kuşadası'nı konuşmamız bir yandan bunun için de önemli. Çünkü mimarlık denilen şey sadece İstanbul'da olmuyor. Her yerin ihtiyacı olan şey. Bütün bu tartışmayı <gülüyor> mümkün olduğunca genişletmemiz gerekiyor. Süre bitti yine. Koştura koştura. Yelten <gülüyor> <gülüyor> yani çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bunu ederim. tekrarlayacağız biliyorsun. Kaçamazsın. <gülüyor> Yapacağız. Ayda bir. Falan evet. Aynen öyle. Yani, Hepinize güzel. iyi günler diliyorum ben. Hashtagimizi yine paylaşacağız. <gülüyor> Acikmimarlik.blogspot.com adresinden de her zaman bize ulaşabilirsiniz. İyi günler. Evet, görüşmek üzere. <gülüyor> Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar <gülüyor> Hüseyin Kahvecioğlu İpek Akbınar Ve Cenk Dereli Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz